Elhamdülillah ve salatü vesselamü ala Resulullah. Şimdi bir arkadaş soru soruyor. Diyor ki sorusunda ehli fetre nedir? Ehli fetre bizim itikat kitaplarımızda geçiyor. Bu ehli fetredir diyorlar. Bu nedir? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana babası bu ehli fetreye girer mi? O ehli fetreden mi? Yani Resulullah'ın annesiyle babası ee, cehennemlik mi yoksa cennetlik mi? Bu soruyu soruyor. Çi soru birbirine bağlıdır. Evet. Şimdi ehli fetre nedir? Fetre futurdan alınmış Arapça. Futur dinlenmek saçindık zamanıdır. Yani çi peygamberin arasına ehli fetre değildir. Yani bir peygamber gelmiş gitmiş. Ondan sonra bir peygamber gelene kadar o arada boşlukta o insanlara peygamberlik gelmemiş yani o diğer peygamberin uzantısı da yoktur o arada yani uzantısı olsa zaten ehli fetre olmazlar uzantısı da yoktur bular böyle ortada kalmışlar bulara ehli fetre diiller ehli fetre ehli fetre yani o fetretin fetret nedir o o o zamanın ehli o zamanın ehli kıyamet gününde ne olacak? Çünkü Allah Subhanahu ve teale bir ayetinde ne diyor? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ Biz diyor kimseye azap vermeriz. Allah mutlak adalet sahabidir. Hatta o insanın, o kulun üzerine hüccet, ikamet etmedik. Hüccet ne, nasıl olur? وَمَا كُنَّ Azap vermeriz. Hatta neb'atı Resul'a. Elçi göndermesek. Bir şahsı olsa bile allah Teala elçi gönderir. İşte Rabbin var. Rabbin yaratmış seni. Rabbin de bunu, bunu senden istiyor. Bu ameli yapacaksın. Bu işi cörevlendire, cörevini cüre, cüre, cüre, yapacaksın. Bu nedir? Bu hüccet ikamettir. Sonra allah Teala diğer ayette ne diyor? Resul'en, وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْدِر۪ينَ le illa yakuna lin nasi ala Allah hucetun ba'de'r rusul. Ve kana Allahu azizen hakima. Teala diyor, resuller göndermiş. Mübeşşirin, müjde vericiler neye? Allah'ın emrine uyanlar cennet var. Mundirin sakındırırlar, korkutuyorlar. Neden? Ataşından, azabından. Neden bunu Allah resulleri gönderiyor? Le ille L e la yekun lin nas alallahi hujjatun ba'd ar <gülüyor> Allahu Teala kıyamet gününde kulları gelsin desin ya Rabb'i ben bilmiyordum. Benim haberim yok uydur. Hicret olmasın. Allahu Teala adaleti gereği rasulları göndermiş. Kıyamet gününde de hüccet yoktur. Hiçbir kul gelir ben bilmiyordum diyemez. Her şeye resul gönderildi. Resul göndermeyen insanlara Onlara ehle fetre diyeriz. Sonra ayet ne diyor? hakim Allah hikmet sahibidir. Bir de cehennem ateşine girerken insanlar ayette ne diyor? Cehenneme çafirler cirdiler. Ebedi cehenneme giriyorlar. Ne diyor Allah teala orada ayette? Diyor tekadü temeyyyezu minel gayzi. O ateş fırkul duyur, yanıyor, burkul duyur böyle. Kulma ulqi fiha fojun hayr foj foj kafirler atıyorlar ataşa. Sa'alehum hazenatuha, hazinler ataştaki melekler, bekçileri, melek, hazin melekleri ne diyorlar? Sordular o fojculara. Elem ya'tikum nadir? Size uyardı uyardı, uyardı gelmedi mi? Yani resuller gelmedi sizi uyardı. Kalu bale. Bale Arapçada nedir? Kesin muhakkak tereddüt kabul etmemenin evettir yani. E ne dediler sonra kadca ene nadirun. Hayır geldi bize uyandırıcı ama fekezzebna yalanladık ve kulnema anzalallahu min şeyin in antum illa fi kebir <gülüyor> ikrar ediyorlardı. Biz yalanladık dedik siz nesiniz? Doğru demiyorsunuz. İşte bu nedir arkadaşlar? Bu delalettir. Allah subhanahu ve taala hiç kimseyi Cehenneme koymaz. Hiç kimseye miskali zerre azab vermez. Hatta o kul üzerine hicret ikamet olmuş. O kul cahil değil. Yani fıtratımız gereği Allah bize İslam'ı vermiş. Ama başımızı boş bırakmamış. Fıtratla bizi muhasebe etmez. Fıtrat yetersiz kalır. Hatta bir tane elimizden tutmasa, örnek göstermese bize. Bir ayette ne diyor? وَقَالَ الَّذ۪ينَ finnari النَّارِ لِخَزَنَةِهِ لِخَزَنَةِ لِخَزَنَةِ لِخَزَنَةِ Nar ehli, ataş ehli hazinler, meleklere dediler ki, melek, melek bekçi e, cehennem bekçi meleklere dediler ki Üdü'u Rabbakum yuhaffef anna min minel azad Allahu Ekber. Umidlerin çestiler. Çünkü o nar üzerlerine muğsa kapalıdır her yerden. Hiç çıkış yoktur. Yani seni bir kapıya koydular ondan sonra kaynakdan o kapıyı yaptılar. Senin umudun çestiler her Bitti. Toprakı örtüler üzerine. Sen umudun kesildi. Onlar da öyle bir cehennemdir. Mu'sattır üzerlerine. Kapalıdır. Ama şimdi bunlar umidlerin kesmişler. Cehennemden çıkmazlar. Ama ne diyirler? Ey Malik Hazanet-i cehenneme diyorlar. Allah'a sen dua et. Allah biz dua ediyoruz. Allah Diğer ayette diyor. Çafirler dua ederler. Kimse dualarını dinlemez. Kimse seslerini dinlemez. Çünkü mahkeme bitmiştir. Mahkeme kapanmıştır. Hüküm ebedi budur. Bunlar ne yapıyorlar? Diler ey Malik. Cela Rabbine dua et bir gün bizi azabı dinlendirsin demiyor? Yukhaffif 'anna yawmen min Bir gün azabımızı azaltsın Rabbinize dua edin ya. Ha? Malik dönüp ne diyor? Ya mahkeme kapanmıştır. Kalu dedi Malik dedi olara. Elem elem tekun tatiyukum te rusulukum bil bayyinati. Peygamberleriniz size nebileriniz, rasullarınız apa çok delillerle gelmediler. Ata ne diyor? Kahrol, kahrolmuşlar zaten. Kalubela. Evet geldi, hakkıyla geldiler. Qalu. Kim dedi melekler? Fed'u. Dua edin sabaha kadar dedin ve ma dua'u kâfirîn illâ fî Sabaha kadar. Dua edin. Çafirlerin Dua, duası nedir dalalettedir hiç kimse dinlemez onları hiç kimse iltifat etmez çünkü kimse sizi kale almaz kimse sizi dinlemez bu ebedi bir meseledir sonra diğer ayette vesikallazina kafaru ila cehennem zumara Çafirler. ordu ordu grup grup nere cehenneme gidiyorlar hatta ila cauhu yetişler cehennemin kapısına futihat abwabuha cennetin kapı açılır can kokusu geliyor cennetten cehennemin kapı açılır can Allah korusun Açılıyor. ateş fır kurduruyor böyle açıldı kapılar ve qalehum khazanatuha cehennemin bekçiler melekler var galizun şedid şiddetli merhametsiz Allah azze diye ayette e lem rasulun minkum Size, Resul celmedi, rabbikum ve ve size gelmedi peygamberleriniz, nebileriniz. Bu günü sizin, Rabbinizin ayetini bu gün var diye size gelmedi. Bak orada bile ikrar ettirirler. Ataşa ikrar etmeden giremezsin ey arkadaş. İkrar edersin orada. Evet Resul geldi ben yapmadım. İkrar edersin. Çünkü Allah sana seçim hakkını vermiş. Ne dediler? Bela. Kesin bela. geldi. Ve lakin haqqat kelimetül azabi alel kafirin. Azap çafirlerin ne oldu? hak etti. Şimdi bu nedir? Allah Teala hicret yapmış. Bir hadiste sahih olan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 4 tane şahıs kıyamet gününde hicret sahibi olur vaft şafilleri çıkar ediyorlar. Cehenneme girdikleri anda çıkar ediyorlar. Dört tane hicret sahibi olur. Kim de olar? Raculun la yesmau şey'a. Sağırdır, eşitmiyor. Çardır yani kulağı eşitmiyor. Çar hiçbir şey duymuyor. O diğer hicret sahibidir. İkinci raculun ahmak. Ahmak yani ahmak dediğimiz deli. Ve herim. herim yani yaşlı, artık öyle yaşlanmış ki hırf bu aklı bozulmuş yani ne dediğini bilmiyor. Varajul mata fil fetra. Bir kişi de fetret zamanında öldü. Fetret nedir? Hiç peygamber gelmemiş, hiç İslamiyet'i duymamış. Fa amma al o Saauru len feyaqulu rabbi laqad jaa'a al-islamu walam asma' shay'an ya rabbi dir islam geldi gitti ben hiçbir şey duymadım çünkü kulağım eşitmirdi kimse de bana anlatmadı bunu Rabbi alemin iyi bilir o zaman bu fetret ehli olur hakkı var bunun ve qala al olan insan aklı da bir aklında bir şey olan jaa'a al-islamu wama a'qulu shay'an delidir Diyor İslam geldi gitmem bir şey anlamadım. Vasubiyanu yaqzufunani bilba'reti. Hayvanın pisliğiyle o zaman çocuklar taşlarlar beni diyor. Yani bu çocukların arkasıyla çocuklar taş atıyor, bağırıyorlar. Wa amma al-harimu yaşlı olan <da> diyor. Ale Rabbi. Fe Rabbi laqad jaa al-islamu wa lam Ya Rabbi İslam geldi. Ben ama hiçbir şey anlamıyordum. Aklım çalışmıyordu. اَمَّا الَّذ۪ي مَا تَفِي الْفَتْرَةِ Fetrede Resul zamanda ölen فَيَقُولُ رَبِّي مَا اَتَانِي لَكَ رَسُولٌ Ey Rabbim, bana Resul gelmedi senden bana kimse haber vermedi. Bilmedim. Sonra Allahu u Teala ne diyor? Allah Teala diğer tamam bu dördüne diğer ben şimdi size diyorum ki ben sizin Rabbinizim. Benim emirlerimize uyun. Ben iman ediyor musunuz? Benim emirlerimi kabul ediyor musunuz? Evet derler. O zaman dierler sizi imtihan edeceğiz. Allah Teala orada ne diğer? Gönderir oraya için bir ataş. Ataş gönderir. Diğer cin bu ataşa beni Rabb kabul ediyorsanız ben emri dürümcün baateşe. Eğer فمن دخلها كانت bardan بردا وسلاما. Kim bu ataşa cirdi onun üzerine o ateş ne olur? bardan ve selama. Nedir bardan ve selama? Yani selamet ve berd. Berd ve selamet olur. Yani aynı Hazret İbrahim e olduğu gibi. Selamet olur serin olur. Yani Allah Teala onu ne yapar? Affeder. Yeri cennetlik olur. Kim ora girdi? Yeri ne olur? Cennetlik olur. Kim girmedi? Yeri ne olur? Yeri azap olur. Evet. وَمَنْ لَمْ يَدْخُولْهَا سُحِبَ اِلَيْهَا Kim o ateşe orada girmedi? Girmedi. Ne olur ataşın içine zorla çekilir cehenneme gider. Demek ki ehli fetre ehli sünnete göre bu hadiste bir sahihdir i̇mam Ahmed rivayet etmiş. Çünkü e, ehli fetre kıyamet gününde imtihana tabi olurlar. Sahih olan budur, racih olan. Ehli fetre kıyamet gününde imtihana tabi olurlar. İmtihan nedir? Kıyamet gününde olana derler ki işte bu Allah'tır, emirleri budur. İşte Allah'ın emri var Cirin Ataşa. Eğer orada isticabe etse cennetlik olur. ciler diğer kardeşleriyle cennete. İsticabe etmese kendi kafirlerden ataşa girer. Şimdi burada insanlar diyorlar ki nasıl imtihan olurun kıyamet gününde? İmtihan olursun. Allahu Teala her şeye kadirdir. Bir de ne diyorlar orada ataşı gördüğünde herhalde insan diğer ben iman ediyorum. Hayır. İşte bak bir kısmı hadiste diyor isticabi etmez. Neye göre? İnsan o, bu dünyada fıtratına göre. Allah Teala bu dünyada sana fıtrat temiz vermişse hak yolu seçeceksen o dünyada da aynını seçersin. Çünkü o dünyada hile yapamazsın. Ataşı gördün evet evet inanmıyorsun diyorsun kurtarın diye. Sen kimden e, Rabbil Alemin bu? İçinde Kalbindeki geçen bütün şeyi bilir. Onun için e, bu bu türlü hadisler delalettir ki ehli, ehli fetret kıyamet gününde eğer hakkıyla oğlara peygamberler gelmemişse ne yapacaklar olar? Mükelleftiler. Bazı insanlar, bazı alimler reddetmişler. Demişler ki ehli fetret mükellef nasıl olur? Kıyamet gününde artık ibadet yoktur. İbadet yoktur. Ama hastır bu ehl fetreye. Hastır bu ehl fetreye. Bu ehl fetre nedir? Eğer bu hakkıyla ehl fetre ise, o ki peygamberin arasında gelmişse, ha, kıyamet gününde intihan olunur. Hiçbir soru yoktur. Fıtratı temiz ise bu dünyada, o dünyada da fıtratı temiz olur Allah'ın emrine. Bu dünyada eğer Allah'ın Resulüne cevap veriyorsa, o dünyada da cevap verir. Ondan dolayı Çime risale gelmemiş. Bugün de bugün de de olsa yer üzerinde Çim İslamiyeti duymamışsa o ehli fetret sayılır. İster Amerika'da olsun, ister Afrika'da olsun, ister dünyanın neresinde olsun. Ama kim duymuşsa hatta ولو çi duymuşsa İslam var, araştırmamışsa o hüccet kalkmış onun üzerinde. çeşit şey mükelleftir müminler. Bir günde Amerikanlılar, Avrupalılar diyemez biz İslam'ı duymadık. İslam'ı her çeşit şey duymuştur. Duymayana hakkı var. Bıra kadar bir sorun yoktur. Şimdi bu ehli Fetre'nin ikinci şıkkı nedir? Kureyş'i, i Kuffarı Kureyş. ehli Fetre, Kuffarı Kureyş, Resulullah'tan önce olanlar ehli Fetre sayılır mı sayılmaz mı? Beytül Kasit buradadır. Mesele buradadır. Birincide hiçbir sorun yoktur. Çincide ne sorun var? Resulullah'tan önce Mekke müşrikleri, yani adam müşrikleri ehli fetreye giriyor mu girmiyor mu? Bu da neden bu ihtilaf çıkmış ümmette? Çünkü Resulullah'ın babası, anası o, o dönemdedir. O zaman girse buna ehli fetreye sorun yoktur. Girmese he, o zaman Resulullah'ın babası, anası cehennemlıktır. Şimdi bu konuda ehli sünnet bu konuda ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş, ehli fetret e, Resulullah'tan önceki, yarımadaçı ehli fetret değil. Neden değil? Çünkü eee Hz. İbrahim'in dinin uzantısıydır. Onlar biliyorlar Hz. İbrahim'in. Hırhret Kher, biliyorlar, hac biliyorlar. Kurban kesiyordular. Ama ee, yani şirk koşuyorlar Allah'a. O şirkten dolayı ehheccet kakılmış üzerlerine. Şirki koşuyorlar. Biliyorlar Allah'a ibadet ediyorlar. Diyorlar bu putlar bizi Allah'a yakın nedir Allah'ı biliyorlar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bir adam geliyor. Ya Resulullah benim babam nerededir? Benim babam şey zaman ölmüş senden önce. Resulullah diyor senin baban ateştedir. Ondan sonra adamın yüzü burkuluyor vele. Gidiyor. Resulullah çağırıyor. Hatırını almak için. Diyor. Senin baban benim babam da taştadır. Bu nedir? Delildir ki ehli fetret değiller. Hicca tüzellerine kalkmış. Neden kalkmış? Çünkü onlar hazret dinin üzerindedir. Yani İbrahim'in din üzerindedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Rabbi Anam için anamı, izin ver beni anamın tür, kabrini ziyaret edeyim onun için istiğfar edeyim. Allah Teala diyor istiğfara izin vermiyorum ama ziyarete izin veriyorum. Git ölümü hatırlamak için. Bu da diyorlar delildir ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ana bab, e, babası şeydir çifir üzerine ölmüş. Çünkü biliyordular neyi? ataşlı ataşa giderler yani bunlar. Ehli fetre değiller. Evet. Bu birinci görüş. İkinci görüşte diyorlar ki bunlar ehli Fetre diler. Küffarı Kureyş. Resulullah'tan önce ehli diler. Çünkü birçok ayet var ki sizi, sizi seni bir kavme gönderdik senden ö, ö, senden önce onlara nedir gelmemişti. Uyarıcı uyarıcı uyarıcı gelmemişti. Bu türlü e, meselelerden işte ihtilaf olmuş ümmette. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor mesela eee Hazret Ayşe soruyor. Dür ya Resulullah. Abdullah ibni Cedan diye bir adam varmış. Çok herherat severmiş. Fakirlere yemek yedirmiş, zekih rahim yaparmış. Bu cennete girer mi bu ameliyle? Hayır. Bu amelleri fayda görür mü ona kıyamet günde? Resulullah diyor hayır fayda görmez. Neden görmez? Çünkü diyor hiçbir gün demedi Rabbik firli khati'eti din. Yani Rabbik demek ki Resulullah biliyordu. O zamanda Allah-u Teala'yı var biliyorlar. Olar şey yaparlar. Evet. Şimdi bu meselede bu meselede ehl-i sünnetin görüşü o Ehl-i fetret biri diyor ki değil bir diyor ehl-i fetrettir. Ama racih olan, racih olan Allahu Alem ehl-i fetret yerine göre cenelleme yoktur. Bir kısmı ehl-i fetrettir bir kısmı ehl-i fetret değil. Kime Risale gelmişse Hazreti İbrahim'in, va'yetmişse, fahmetmişse o ehl-i fetret değil. Ama gelmemişse, avamıysa, duymamışsa o ehli nedir? Fetrettir. Bunun altında, bunun altında işte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem babası anası olur. Babası anası olur. Ehli sünnete göre Resulullah'ın da baba anası neye giriyor? Ataştadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ebi ve ebike finnar. Baban ve babam ve baban ataştadır. Ola azabı şümledir. Bu ateş ebedi mi? Ebedi değil. Onu bilmiyoruz Resulullah'ın babası Anası için ama ataştadılar. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi Anası e, babası ana, e, Resulullah'a e, Resulullah izin vermedi Anası için ne yapsın e, Şefaat dilesin Ondan dolayı arkadaşlar Bu konuda e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, noktayı koymuş diyor Ayel-i sünnet bu konuda ittifak etmişler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası da anası ataştadır. Ataştadır. Bir kısmı alimler diyorlar evet ateştadılar ama bunlar ataş azapların çektikten sonra olabilir cennete geçtiler. Bir kısmı diyor ebedi cehennem dediler. Bir kısmı de diyor ehl fetrettiler. Ama alimler diyorlar bu konuyla meşgul olmak çok doğru değil. Bu hadislerin zahirini almamız daha evledir. Yani bir şey değişmez bizim için. Resulullah'ın babası anası cennette cehennemde. Bu dinimizin bir imanın rükünlerinden değil. Bu konu ihtilaflı olduğu için buna biz girmememiz daha evledir. Hiçbir şey değişmez bizim imanımızdan bu. biliriz peygamberlerin hanımları çafir olmuş, oğlu çafir olmuş, babası çafir olmuş Hz. İbrahim'in vesaire var peygamberlerin bu bir mahsuru yoktur ama genelde bunu bu meseleyi ortaya atanlar ehli bid'ata olanlardır yani direkt hadis amel hadisten amel etmeyen insanlardır rüyalardan bir uyduruk hadislerden amel edenler bunu ön plana çıkartıyorlar işte Resulullah'ın babası annesi cennettedir nasıl olur Allah'ın en sevgili kuldur babası annesi nesep Kan bağı önemli değil İslamiyet'ta. Önemli olan nedir? Ne bağıdır? Din bağıdır. Din önemlidir. Hz. İbrahim'in babası, Hz. İbrahim Resulullah'ın dedesidir. İmamların imamıdır. Peygamberlerin imamıdır. Haniflerin imamıdır. Ama ne oldu? Babası çaf çifir üzerine öldü. Ebedi olarak ateştadır. Resulullah'ın emcesi Abdülmuttalip hayatını koydu Resulullah için. Vallahi dur ben inanıyorum Muhammed yalancı değil peygamberdir. Ama son nefeste ne dedi? bedi babamın din üzerine ölüyorum. Şeytan şaşırdı onu. Şeyatinil cin, şeyatinil insi'e immetül kuffar başındaydır. Ya Abdülmuttalip, Resulullah çünkü dürdü, ya Aba Talip dürdü, ya amma amcacım. Bir la ilahe illallah diye ben, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkayım, onu ile şefaat edin. Abutalib gözü bir Resulullah'a bakıyor. Bir e metül kuffar şeyatin, şeytanlar, ins şeytanları, cin şeytanlarının da beyninde karıştırıyorlar. Hangisine cevap versin? Nefsine yilindi. Ne bastı ağır, nefis bastı. Benim gibi bir Haşimi nasıl diyelim en azından dedi. Ne dedi? Kısa düşündü. Ne dedi? Ben babalarımın din üzerine ölüyorum. Babaların dini nedir burada? Küfürdür. Onun için alimler bunu ehli fetret saymıyorlar. Düller Hz. İbrahim'in dini kalmıştı orada Ehli fetret kimdir? İşte nedir ehli fetret? Deli, görmeyen, eşitmeyen, e, İslamiyati hiç duymamış, çölde bir bir kıyıda çöşe de yaşamış, bular ehli fetrettir. Bugün de olabilir, ögün de olabilir. Bu ehli fetrete tabi olan nedir? Bazı alimler diyorlar, e, çafirlerin çocukları çafirlerin çocukları çocuklukta ölse kalem işlemeden üzerlerine düller ehli fetredir kıyamet gününde e, racih olan budur tabi bunda da ikilaf var racih olan kıyamet gününde Allah Teala bu çocukları Arasat kıyametinde imtihan eder fıtratlarına göre fıtratları selim ise orada ne yaparlar iman ederler Allah cennete sokar oraları. değilse babalarının yanlarına giderler والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين